Başladık abi. Merhaba Zafer abi. Merhaba Dilek. Merhaba patron. Merhaba Dilek. Şimdi önden şey yapalım da bir Kontrol seslerde yapalım. bir sorun var mı yok mu bir arkadaşlara sorayım. Eğer seslerde bir sorun yoksa devam edelim. Evet arkadaşlar sesimizde bir problem var mı? Cızırtı var mı? Bir tanesinizin <gülüyor> genelde patronun sesi oluyor. Yankılı geliyor mu? Gelmiyor mu? Bize bir yazarsanız yayınımıza bir an önce başlayalım. Uzun bir Şimdi bölüm Zafer olacak çünkü. Şimdi abi konuşsun diyecekler değil mi? Ses gelsin diye. Evet abi. <gülüyor> Zafer abi Zafer abi konuşuyoruz. <gülüyor> Hepinize sağlıklı, mutlu günler dileriz. <gülüyor> Bakayım. Sesimizi duyuyor musunuz arkadaşlar? Evet ses geldi diyorlar. İyi akşamlar diyorlar. İyi Şu akşamlar. Şu an güzel geliyor diyorlar. Haydi o zaman bir an önce başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz. Kayıp Öyküler birinci kitabının canlı yayın serisine devam ediyoruz yine bu hafta. Zor bir işe kalkıştık değil mi abi biz ya? girdikçe, <gülüyor> söylemesi kolaydı. İşin içine girdikçe birazcık daha zor olduğunu fark yani ediyorum. Zorlu bir kitap yani hakikaten. Kitap zaten zorlu. Bunu canlı yayında anlatmak da. Ee, yani işte ufak tefek hatalar olursa razı olmak lazım. Devasa hatalar yapmayalım. Evet. Ufak tefeyi düzeltiriz daha sonra. Aynen. Geçen hafta e, sesli bir problem çıkmıştı ama zamanla oturacak diye düşünüyoruz. Şu an iyi gibi zaten. Bir sorun görmüyoruz ya. Evet bir sorun yok gibi. Patron geçen hafta bayağı bir üzüldük. Üzülmeli de daha çok kızdı diyelim. Üzülmez o kadar. <gülüyor> Abi her hafta şey gibi ya piyango çeker gibi evet. sorun çekiyor. Şey Neden oluyor bilmiyorum. İlla bir şey oluyor. Evet o zaman yavaştan e, başlayalım. Bu haftaki bölümümüzün adı üçüncü bölümdeyiz. Valar'ın gelişi ve Valinor'un kuruluşu. kuruluşu. Ee, şeyde kalmıştık işte Rumil Valayı ve İlvatar'ı anlatmıştı. aynı müziğini anlatmıştı. Ve e, orada şey yapmıştık, kalmıştık şey olarak. Sonra kitap şu şekilde devam ediyor. Rumil anlatısını bitirir ve sessizleşir. Hı hı. Yalnız Eriol'un e, duyduklarıyla Valar, İluvatar ve Aynur Müziği hakkında öğrendikleriyle merakı sönmemiş aksine daha da fazla artmıştır. Hı hı. O yüzden de şey Rumili sıkıştırır yani sen bunları anlattın tamam ama ben de şeyleri merak ediyorum onlar hep dış dünyada yani dünyanın ötesinde gerçekleşen olaylardı. Ben dünyaya indiklerinde nasıl indiler, ne yaptılar, nasıl yerleştiler, dünya nasıldı, ay, güneş nasıl oldu, yıldızlar nasıl oldu, toprak, çimen, bört böcek nasıl oldu, nasıl yapıldı, kimler görevlendirildi, aralarındaki ilişkiler neydi bunların hepsini öğrenmek istiyorum falan diye Rumili darlar. E yani... Abi en heyecanlı yerinde bıraktı. <gülüyor> Eriyöl'ün yerinde olsam Eriyöl dedim bu arada. <gülüyor> Türk filmi tonlamasıyla. Eriyöl. Eriyöl'ün yerinde olsam Eriyöl de olabilir bence. Olabilir. <gülüyor> ben de darlanırdım. Sinirlenirdim yani. En heyecanlı yerine geldi. Sustu. Şey yapar Rumilde Yani senin der merakın benim vereceğim cevaplarla yetinebilecek gibi değil. Yani benim nefesim, benim Vereceğim kaynaklar senin sorularına cevap verecek kadar engin değil muhtemelen. Ve sorduğun soruların aslında ne kadar uzun cevaplar gerektirdiğini sorarken sen de bilmiyorsun. Sonra şey yapar bir havaya falan bakar. Aa der zaten kahvaltı vakti de gelmiş gel. Ben sana bir içecek bir şeyler vereyim gidip kahvaltı yapalım falan der. Söylene söylene ayaklarına baka baka eve doğru yürür. Eriol şey yapmaz e, onu takip etmez çevresi şey, arkasından ona bakar çardakta oturur ve kendi bu sorularını merakını düşünmeye devam eder bir süre sonra evden e, şey küçük yürekle birisi daha çıkar Hı -hı. ellerinde çok güzel bir şey sofra takımı içinde kahvaltılıklar beyaz keten örtü falan onun yanına gelirler. Rumil'in aynen söylediği gibi size söylüyoruz efendim derler. Rumil kendi boşboğazlığından ve gevezeliğinden sizi bayırtmış olabileceğini ya da can sıkıntısından uyutmuş olabileceğini söyledi bize. Işte. Ve kahvaltı yapmadığınızı ve kahvaltı yapmayı unutmuş olabileceğinizi de iletti. Biz de size yemeğinizi kahvaltınızı getirdik. Ve burada şey, kahvaltınızı yapabilirsiniz der. Ve o oturduğu çardağın özelde bir adı vardır kitaba göre. Ardıç e, Kuşu Çardağı'dır. Evet. Ardıç Kuşu Çardağı'nda o güzel kahvaltısını yapar. Bir süre daha oturur orada. Şeye girmez eve girmez. Ama e, daha sonra da bahçeyi dolaşmaya başlar. Yalnız bahçe de biraz e, anladığımız kadarıyla ev gibi. Dolandıkça genişleyen bir yer gibidir sanki yani. Koruluklar vardır, göller vardır, hayvanlar değişik değişiktir, göz alabildiğine büyür. Hatta şey yapar, e, o kadar e, hoşuna gider ki dolanırken mesela her şeyi birden görmediğini, bazı güzel şeylerin gözden saklandığını, onun için araştırma yapması gerektiğini fark eder. E, bahçenin kıyısına, köşesine, kenarına falan da bakar. Bütün bir günü böylece geçirmiş olur. Şey gibi böyle, oyunlar vardır ya. Patron iyi bilir çok sevdiğinden gizli bölümler vardı <gülüyor> dolandıkça görürsün evet. ama her zaman göze batmaz. Onun gibi Onun büyüyün... gibi yani böyle bahçe de sanki böyle kendi içinde katlanarak büyüyen bir yer gibiymiş. Yani çünkü korulardan falan bahsediliyor. Oysa ilk indiği zaman bahsettiği Rumeli'nin küçük bir bahçesiydi işte bir şeyler ektiği hayvanlarla konuştuğu bir yer. Evet. Ve e, şey yapar, e, akşama kadar bekler, geceye doğru artık eve girmesi, yemek saati gelmiştir falan. Büyülü e, güneşin yeniden yakılışına, kadeh kaldırılır yemek salonunda. Nedir abi bu? Bu Büyül, büyülü güneşin yeniden e, yakılışı hikayesi, ağaçlar yok olduktan sonra güneşin yeniden yaradılıp gökyüzüne hmm. sabitlenmesi adına şey bir anı olarak şey yapılıyor. Hı hı. kadeh kaldırılıyor bir tür dua gibi aslında çünkü Valların yaptığı Tanrıların yaptığı bir iş olduğu için hı hı. daha sonra da şey oluyor Öykü Ateşi odasına geçiyorlar orada e, Lindo sözü alıyor diyor ki biz yine bir masallar falan mı anlatalım Öykü odasında bulunan çocuklara insanlara elflere. yoksa diyor bugün müzik ve şarkılar şiirler mi söyleyelim falan büyük bir çoğunluk şarkılar ve şiirler söylenmesini istiyor Eriol da sesini çıkartamıyor. Büyük kalabalık şey bunu istediği için. Sesini çıkartmıyor ve şey yapıyorlar. Orada bayağı böyle şiirler, şarkılar, müzikler yapılmaya falan başlanıyor ve işte kordan core, bahsediliyor, Valinor'dan bahsediliyor, eski hikayelerden bahsediliyor. Çok zevkli bir şekilde geçiyor. Ama bir süre sonra şey bir sessizliğe doğru dönüşülüyor. Ve bir sessizlik olduğu sırada da hemen Eriol Linda'ya diyor ki, bana diyor Bilge Rumil diyor inanılmaz güzel bir hikaye anlattı ama benim merakımı bu şey yapmadı kesmedi. Çünkü anlattığı şeylerden sonra devamını daha çok merak eder oldum. Acaba onları dinleyebilir miyiz falan diyor. O sırada Rumil de daha arkada gölgede falan bir yerde şey yapıyor diyor ki, yani e, Vaire ve da izin verirse ben devamını anlatayım çünkü bu sorularından hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Sonsuza kadar bizi soru yağmuruna tutacak. Merakını gidermek gerekiyor. Yalnız bu eski hikayeleri burada daha önceden anlatılıp dinlemişler varsa canların sıkılacaksa özür dilerim diyor. Vahire de şey diyor yani bu eski hikayeler bizim yani ne derler insanlar için eski aslında. Hani oradaki e, meali bu. Yani diyor ki Erfler için hala bunlar kulaklarında olan, duydukları, bildikleri hikayeler olduğu için her zaman tazeliklerini koruyacaklardır. Çünkü Erfler ölümsüz olduğu için on yıl önce geçmiş bir hikayeyi de birebir içinde bulunduklarından aslında onlar için çok uzak bir hikaye gibi gelmiyor. Çünkü önlerinde kaç on bin yıl olduklarını bilmiyorlar. <gülüyor> Bizim için çok eski hikayeler oluyor insanlar için çünkü biz ölüyoruz yani. Evet doğru. Yazılı bir durumumuz olmazsa kaybolup gidiyoruz yani şey olmuyor. Ancak bizim çocuklarımız, çocuklarımızın çocukları falan devam edebiliyor. Rumül bu izni aldıktan sonra da ilk başta Valar'ın dünyaya iniş hikayesinden başlıyor. Tabii. Şey, Aynur yaratılmış. Artık kimileri de hani daha önceki bölümde dediğimiz kimileri dünyaya inmek istiyor. Bunların en başındakiler Süleyman ve, ve Güzel Eşit Vardan. Kim? <gülüyor> Güzel işi vardı Varda'yı anladım ben de ötekini dinliyorum. Süleymo Mame. Kimmiş? Süleymo Mame. Sen de güzel söylüyorsun. Aynen. Zafer abinin öğrencisiyim. <gülüyor> sen, sen bir bizim dedemle 333 dediğimiz bir yorsan. <gülüyor> Süleymo Mame. Evet abi. Onlar dünyaya doğru hızla inmeye başlıyorlar. Ve şey Varda inerken işte gök katları yaratılmış. Bu üç kattan oluşuyor. Dünyanın göğü en üstte karanlık olarak yani ışıksız ve karanlık olarak kaplamış olan dünyayı vahit yakıtı var. Hı hı. Onu geçiyorlar ikinci kat mavi yıldızların da olduğu yıldızların asıldığı gökyüzü ilve ve onu da geçtikten sonra artık yani bizim toprağın üstündeki kuşların böceklerin uçan hayvanların da içinde gezindiği. Altında toprağa değen kısmı vinna. Bizim bildiğimiz aslında katmanlar <gülüyor> abi katmanlar, bu. Ama atmosfer katmanları gibi. Normalde Biz... beş miydi? Siz daha iyi bilirsiniz sevgili patron. Evet, beş, beş, beş. kat var. Normalde beş katman. Normalde beş katman burada burada üç. üç kat var. Hı -hı. Ve şey yapıyorlar işte manveyle beraber bu bütün katmanları inerek aşağı doğru inmeye başlıyorlar. Onların yanında da slaypler denilen ee, iki tane ruh var. Bunlar şey değil valla değil. Ama daha düşük seviyeli ruhlar bunlar. Hı hı. Onların adı da manirle Sürili diye iki kişi daha şey, Manve ile ve Varda ile beraber iniyorlar. Bunlar daha çok böyle hava işlerinde havada bulunan nazik güzel hanımlar olarak tarif edilen perili, peri gibi şeyler slaytlar öyle. Yani ruhani varlıklar bunlar. Ondan sonra inerken... Merkor bunların önünden yaldır yaldır daha hızlı bir şekilde evet. iniyor ve artık kendisi bir ateş topuna falan dönmüş durumda aşağı inerken o kadar asteroid da, gibi sırada. bir şey asteroid gibi bir şey ve şey okyanusa çakılarak düşüyor dünyaya o <gülüyor> o hızla <gülüyor> düştüğü için. Bu sefer çevredeki dağlardan falan lavlar fışkırıyor. Okyanusun belli bir şeyi fayı kırılıyor. Depremler oluyor falan. Ve Mande bunu o yukarıdan görüntüsünü görüp kafasına yazıyor. Yani Melkor'un böyle bir zarar verdiğini kafasına yarıyor, yazıyor. Ve ee, daha sonra da Ulmo ile Aule geliyor. Ve Aule'nin güzel eşi burada ee, Palulurel. Palurien. Palurien deniliyor. Bu Palurien bizim Simalyon'da bildiğimiz Yavanna. Yavanna. Zaten burada da da diyorlar yani adlarından biri de Yavanna ama Palurien diye geçiyor genel olarak adı. Daha sonra Palurien kullanılmıyor ama değil mi? Şeyde, Simalyon'da, Simalyon'da Palurien kullanılmıyor. Ondan vazgeçiliyor ama bu kitapta Palurien olarak geçiyor genelde ama isimlerinden birinin de yavanla olduğu söyleniyor. Kemi, Kemi, Tare, Palurien, Yavanna değişik adları var. Ee, ve yanlarında da şey var, e, a, e, Ulmo ile beraber iniyorlar. Ulmo'nun yardımcılarından daha sonra adı Noldori olacak ama bu Noldor soyuyla alakalı değil, Salmar diye bir ruh var. Hı hı. Ve e, şeyin e, ruhu bu, Ulmo'nun yani Ulmo yardımcılarından Salmar diye birisi var ve e, Ulmo tek başına onun haricinde bir kalabalığı yok yani etrafı yok diğerleri hep birileriyle inerken. Bunun sebebi de Ulmo bu kitaplarda aslında çok iyi yürekli bir e, Vala olmasına rağmen biraz yalnız kalmayı seven, diğerleriyle Vala'larla bile pek geçinmeyen, tek başına kararlar vermek, tek başına işler yapmayı isteyen kibirli bir Vala. Hmm. Yüreği temiz ama kibiri var. O yüzden de yanında çok büyük kalabalıklar falan istemiyor zaten. Ve e, Yavanlar ile beraber Avuel'e inerken onların daha da fazla bir şeyi var, e, maliyeti var, rulardan oluşan. Bunların en başları yani bilinen adlarını bildiklerimiz e, Nermine, Tavari, Mandini, yok Nandini ve e, Orosi. Evet. Bunlar Brovni, Fai Pixe, Lepram e, falan diye geçiyor. Hı hı. Bunu kitaplarda şey demiş 6.45'te bunları biz açıklamayacağız. Meraklısı olan bunu kendisi bulsun araştırmaya teşvik edelim Tam karşılığı da diye. yok galiba. Ya bunlar şey değişiyor aslında. Tolkien'deki anlamlarıyla şeydeki anlamları farklı. Diğer mitolojilerdeki anlamları farklı. Lepran cüce cinleri demek. Hı hı. Şeye, e, Şu leprikon diyorlar. bir türü işte yeşil ayaklı sivri ayakkabılı, yeşil sivri ayakkabılı altın, para gibi şeylere düşkünlüğü falan olan bir ruhtan bahsediliyor. PIX'e dediklerimiz şey e, Tolkien'e göre Mayer'dan daha düşük seviyede. Orta dünyaya ait olmayan, orta dünyada e, var edilmemiş, gene Aynur'la beraber var edilmiş. Ama orta dünyada kendilerine ait hissetmedikleri için de valla kadar büyük sorumlulukları yok. O yüzden iş falan yaparken eğlenmeyi seviyorlar, oyun oynuyorlar falan ve çok hayat dolular bu ile ve Yavanna'yla beraber dinlenler O açıdan çok iyi. Onların haricinde de Aule ve Yavanna'nın manyetinin çok fazla sayıda küçük ruhtan oluştuğu söyleniyor. Çünkü onların aslında yapacakları işler çok daha büyük hacimli işler a bütün toprak, bütün dağlar, madenler bilmem ne olduğu için daha fazla bir yardımcıyla geliyorlar. Şeyle eldarla diyor kar karıştırmamak lazım bu şeyleri. Browniler, faylar, pix'ler hani o eldar orta dünyaya bağlı, orta dünyada yaşayan canlılar. Bunlar periler gibi, fae, fairy diye ama şey ayinuyla beraber yaratılmış canlılar. Ne kadar çok kademe var bu kitapta? Ara kademe. Ara kademe var ama henüz maya kavramını getirmemiş mesela. Hmm, Mayalardan doğru. bahsedilmiyor bu kitapta. Henüz doğru. maya yok. Belki o yüzden. Ha, onun yerine başka şeyler. Biraz daha da mitolojiye şey yaptığı için, gönderdiği için mitolojik canlılar, isimsiz canlılar hikayesi burada da var işte. Hı hı. O isimsiz canlılar ya da mitolojide bulduğu e, ruhani canlıları kullanıyor Tolkien. <gülüyor> Ee, bu en büyükler inince yani mande Varda, Aule, Ulmo, Yavan'la daha sonra ikinci valalar şey yapmaya başlıyor, e, inmeye başlıyor yeryüzüne. Bunların en büyüklerinden biri de e, deniz dalgalarının Falman sesi deniliyor. Bu Falman Osses bizim Simaryon'daki Osses. Yalnız şöyle bir fark var orada manya olmasına rağmen kayıp öfkülerde Vala diye geçiyor. Hı, bak bu çok ilginç. Vala olmasına rağmen de Ulmo kadar kudretli bir Vala değil Ulmo'nun kulu diye geçiyor. Ulmo'nun yardımcısı pozisyonunda Vala olmasına rağmen. Ama şöyle de bir durum var Ulmo'yu çok sevdiği için değil saygı duyup korktuğu için ona bağlı. Buradaki hmm. e, detay yani sevdiği için değil sadakatı, saygı ve korkudan denildiğinde işte Ossi'nin bir ara Melkor'un tarafına geçip evet. tekrar geri dönmesini hatırlıyoruz. Evet. Orada belki de bunun planlamasını yaptığı için bu şekilde bir belirti veriyor Tolkien'de. Ve şey var işte e, onunla beraber inen eşi Onen var. Onen'de daha sonra unyen olacak. Adı değişecek Uniyen olacak. Onlarla beraber geldiler. Oğarni, Falmarinilerle e, beraber artı bukleleri uzun Vingildi bölükleri vardı yanında diyor. Vingildi deniz köpükleri hikayesi. Yani bu dalgaların üstündeki beyaz şeyler var ya onların perileri olarak geçiyor. Onların... E, medicileri ya da onların üstünde bulunan periler olarak geçiyor. Diğerleri de o ile Falmarini. Onlar da gene sularla ilgili şeyler, yetenekleri olan ikinci ruhani varlıklar. Abi peki şimdi kim geliyor? Kim geliyor? poldereya tulkas ey yavrum <gülüyor> <gülüyor> Işık yapayım ona özel bir saniye bundan sonra ışığı da ben yapacağım yaz zafer abi cem beceremiyor ben yapımı, karar verdim bak Woohoo. nasıl oldu ya yemin ediyorum tulkas özel ışık yapıyorum bundan sonra ben yapacağım ya bütün estetiğimi bozdun direkt al da tutayım ışığı <gülüyor> Kapa <şuna başka. gülüyor> kapatamıyorum nasıl kaldın Bozdum galiba. Bilmesin evet. de sen 80'lerin diskolarına mı? Dinliyorum ben. Ya. Yani o müziklerin içinde doğmuşum. O yüzden. <gülüyor> Kulak, alışkanlığı. Kulak alışkanlığı. Abi ben böyle flash yerlerde artık ışıkla destek atmaya karar verdim. Tamam sen... Sen nasıl biliyorsan öyle yap yani. Aynen. Sonuçta. Bize bize kaldı mı fazla yerinde sayıyor. Abi şimdi. bu ışık bu ışık benim zimmetimde. Ben getirdim, ben götürürüm. O yüzden istediğin Abi, yerde çöpürüm. Abi onu çözüm. ben bir şekilde yok edeyim. Yoksa var ya canı sıkıldıkça <gülüyor> açıp açıp yüzümüze vurur. Ya onu. bu şey fazla uzatırsa gözümüze lazer tutar, retinamızı <gülüyor> yıttar. Vallahi bak. Yapabilirim. Yapabilirim, doğru. Sonra böyle çıkarız ikimizden. Pamuklar. <gülüyor> Abi bundan sonra seni bu ışıkla tehdit edeceğim. Abi <gülüyor> katarak matarak olmayız biz dilin sayesinde. Kalmayacak mısın? Bizim aydınlatır. <gülüyor> bir şey mi dediniz? Hayır. Ya Allah ya. aşkına. Ya. <gülüyor> Hayır değil <gülüyor> Evet abi. Tulkas'la beraber şeyler deniliyor. Fanturi kardeşler de iniyor. Bunların ilki Düşler Fanturu ee, Abi Tulkas hemen geçtin ya. Döneceğiz döneceğiz. <gülüyor> ha, Çok sevdiğim uzun. bir hikayeye de gelecek. Tulkas Öyle abi. mi? Ben ya var. Tulkas geldi diyor şu an. Yani As o kadar. Indi. Şimdi Mesela geldi. Silmalion'da neydi? Savaş sırasında Melkor'a çok sinirlenip valanın yanında yer almak için en son gelen Tulkas'tı. Yani savaşa Doğru. dahil olmak için. Burada yani orta sıralarda dünyaya gelen birisi. Abi uyarıcıyı açtık şimdi. Tulkas dedik ya durup durup şeyecek. Ee. Yok ona geliyorsun. Ona <gülüyor> geliyorsun. <gülüyor> hızlı getireceğim Aynen, hızlı getirecek. Aynı hızlı hızlı oraya geçirecek. Düşler fanturu, şey, Ola Fantur Loria ve ölüm fanturu ve fantur Mandos var. Tulkas'la beraber gelen ve onların iki şey Onlarla beraber iki kadın kraliçe geliyor. Tari deniliyor onlara. Tari kraliçe demek zaten. Hı hı. Yani tar şey evet. vardı. Dümün orada tar olan. Evet. Tari. Tar. Kraliçe demek. O kraliçeler çok büyük bir saygınlığa sahipler. Bunlardan ilki şey. E, Mandos'un eşi olan Fui Nienna. Nienna Silmarillion'da Gandalf'ın hocası. Evet. Ve şey kimsenin eşi değil. Orada. Yani Mandos'un eşit konumunda değil zaten. Mandos'un eşi orada. Burada kulübenin ev sahibisi olan Vahire. Doğru. Hmm. Ve ha, Orada e, da o yüzden dokumalar var. Evet şey, dokumalar falan var. Için. Tarihi e, şey yapmak için, kaydetmek için. Bu Fünnian'la yas tutmayı, ağlamayı, karamsarlığı, dertlenmeyi falan seven bir şey. E, vala. Hobi olarak. De <gülüyor> değişik bir vala ama bu da neyi getiriyor? Metaneti Sabretmeyi, dayanmayı, dirayetli olmayı da getiriyor. Ama ölümle de çok yakın bir ilişkisi var. O yüzden şey de diyorlar zaten. E, Koanetari, ölümün kraliçesi, ölümün hükümdarı adı da var. Hı hı. E, aynı zamanda Heskil diyorlar. Bu da kışı doğuran demek. Kış yaratan, kış doğuran demek. Bir de Nuri var. O da iç çeken, ağlayan demek. Adları böyle. Aynı. Üzüldüm miyiyse buna ben hemen. <gülüyor> Ve şey diyorlar yani herkes onun yanında başını eğmeliydi saygısından dolayı. Ölümle de çok yakın olduğu için ölüm mutlak bir yargıç durumunda herkes için. Hı hı. O yüzden de hani böyle eksadan bir saygı falan da duyuluyor. Ona ama hani ağırlık yani ağırlık. Şey bir ağlak yani. Ağlak. yapacak biraz. Ama diğeri de tam tersi sürekli dans eden, eğlenen, neşeli, koşan, coşan, hatta şey diyorlar neredeyse tulkas kadar yaşamaya şehvet duyan ormanlar kralı Aldaron diye çağrılan Oreme'nin eşi. <gülüyor> Ve e, Oreme de bu kitapta şeyin Palurien'de Yavanla ile Aulen'in oğlu. Bu kitapta Valar'ın çocukları oluyor çünkü evet. yani öyle bir şey var. Pagan şeyi olduğu için Oreme Oreme Aule ile şey Yavanla'nın oğlu olarak gözüküyor. Bu şeyin de bu neşeli, durmadan, dans eden, eğlenen, çok keyifli olan e, ablamızın adı da vana. Vana. Bütün varlıkların en mutlusudur diye geçiyor. Çünkü o tuylire'dir. Yani vaların verdiği atla baharı doğuran. Diğeri kışı doğrandı bu baharı doğuran. Ya da tuyuyana vana'dır. Yaşamın hanımı. Hı hı. Ee, ve e, Tahir Lasedir. O herkes onun için şarkılar söyler. Onunla olmaktan mutlu olur ve ona e, şeyler, e, ne derler? E, övgüler yağdır. Çok coşkun olduğu için. Ve şey oluyor. Ondan sonra da e, Silmeliona geçmemiş şeylerden, e, karakterlerden iki bala iniyor. Bunlar Makar ve Measi. Ee, Makar abisi, Measta kız kardeşi, bunlar barbar savaşçı tandırlar. Yani e, hatta şey diye e, söylüyor kitapta. Acaba hiç in de? Erunun yanında kalsalardı daha mı doğru olurdu orta dünya için? Çünkü sorunlu tipler bunlar. Yani durduk yerde kavga çıkaran. Sürekli savaşmak isteyen, av isteyen falan tipler. Bunların mekanlarını anlatırken biraz daha detaylarına gireceğiz de burada bu kısmıyla kalalım. Bunlarla beraber inen mahiyetinde de şöyle bir bozukluk var. Melkor'un e, Ainur'un müziğinde kattığı melodiye destek veren küçük ruhlar bunların yanında dünyaya iniyor. Hmm. Yani biraz Melkor'un taraftarlarıyla beraber gelmişler gibi bir durum. Bakmıştı bu önemli. Yani, yani o yüzden de belki meselelerde daha iyi olurdu diye bir şey belirtilmiş. Ve en son da gene Silmalion'a geçmeyen ama bütün dilleri bilen ve Vala içinde en genci olduğu söylenen Amilio denen Omar. Şu bizim Ömer Efendi evet. yani. Evet. Hmm. En son o geliyor. O da şey genç, neşeli birisi. Hatta şey diyorlar yani dünyaya inerken sakin bir şekilde şarkılar söyleyerek indiriyor. Ee, makar şey ondan sonra indi mi şeyi toparlıyor. Eee ve e, Valay ekibi toparlıyor. Şeyi de gördü ya inerken Melkor'un Yanar Dağları şey çalıştırdığını. Alevler fışkırttığını, indiği yerde deprem oluşturduğunu, suları taşırdığını falan. Oradan zaten Melko'nun bu dünyaya çok hayır için inmeyeceğini anlamış durumda yani. Diyor ki Melko bütün bizim yapacaklarımızı bozarsa biz ne yapacağız? Tabii. Ya da bize hiç huzur vermezse biz burada nasıl mutlu bir şekilde yaşayacağız? Ve gelecek olan İlvatar'ın çocuklarına nasıl güzel bir mekan sağlayacağız? Melko'nun bu yaptıklarını engellememiz gerekir diye konuşuyor. Ve bunun için de diyorlar yani Melkor'u şeye getirelim. Çünkü Melkor iner edilmez bunlardan uzaklaşmış başka bir bölgede. Melkor'u bulup getirelim ve yani fikri nedir? Bizle uyumlu mu olacak? Olmayacak mı? Şey yapalım. Kararlaştıralım. Yargılayalım diye. Mandos ve Tulkas'ı görevlendiriyorlar bu iş için. Yani Tulkas karşısında fiziki olarak... Melkor'un hiçbir şansı yok. Çünkü Tulkas fizik olarak hepsini yenebilecek durumda. Mandos'un vakurluğu ve ihtişamından belki tırsar diye ikisini gönderiyorlar. Yoksa hani Mandos şeyi dövebilecek biri değil. E, Melkor'u dövecek biri değil ama. Ama Tulkas? Tulkas döver. <gülüyor> İyice <abi. gülüyor> Yalnız bu karara makar işte. Neyse anlattıkça bu ne oluyor? <gülüyor> bu yükseliyor filan böyle kendi kendine. Tulkas makara karşı geliyor. Ee, şey makar şeye karşı geliyor bu görüşe karşı geliyor ama diğer bütün bala kabul ettiği için e, Mandos ve Tulkas şeyi zorla tutuyorlar kolundan buluyorlar divana getiriyorlar Melkor divana geldiğinde Tulkas dayanamıyor suratına bir tane yumruk atıyor Heh. çok sinirleniyor hiç güvenmiyor falan Bak, diye ne kadar akıl başında biri <gülüyor> <gülüyor> burada da yazmışlar Torin yazmış to kadın Melkor'a ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ve şey e, vurunca bu Merkor karşılık veremiyor. Hani şey kazanma şansı yok. Bir de kötü de görünmek istemiyor. Ama e, not olarak diyorlar ki bu vurduğu yumruğun utancını hiçbir zaman unutmadı. Aklında hep kaldı yani onun öncüğüyle var oldu. Ya unutmasa ne olur? Ha, yani. Ya abi ne diyeyim işte bak. Yağız An Anadolu delikanlısı galiba. Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, Melko çok nazikçe konuşuyor daha sonra Manve ve oradaki şeylerle e, valalarla çok nazikçe konuşuyor. Diyor ki ben diyor çıkarttığım yangınlar, depremsel bilmem ne falan dünyaya gelmenin heyecanıyla istemeden yaptığım şeyler. evet zarar verdim özür dilerim. Ben onları diyor şey yapacağım, telafi edeceğim, düzelteceğim verdiğim zararı. Artı Manve'nin efendi olduğunu kabul ediyorum. Ulmo ve Aylin Aule'nin de ikinci en büyük vallahi olduğunu kabul ediyorum ve onlara ters bir durum yapmayacağım. Yaptım ama niye yaptım? Ha yaptım ama niye yaptım diyor. Böyle <gülüyor> güzelce konuşuyor sonra da şey yapıyor. Akıl veriyor. Diyor ki artık diyor hepimiz hani anlaştığımıza göre ben de yaptığım hataları düzelteceğim yere. Anlaştığını o mu karar veriyor abi? Ona öyle. bir şey yapmıyorlar ya. Yani. Anlaşmışızdır diye düşünüyorlar. Yani, anlaşmış. Sonuçta fiiliyattan şey değerlendiriyor. Ve e, diyor ki fikir olarak da biz artık diyor şarkıda ait olduğumuz bölümleri yaratmak için artık nereyse orası bu yeryüzünde oralara gidelim. Herkes kendi bölgesinde şarkının temasına kendisini düşen bölümü yaratsın. Kimse kimsenin sınırını işgal etmesin. Kimse de şey yapmasın diğerinin sınırını alıp da kendi alanını genişletmeye çalışmasın. Hepimiz dağılalım diyorlar. Abi çok özür dilerim lafını keseceğim de burada o kadar güzel dinliyorlar ki seni chatte ben takip ediyorum ya bir yandan. Şimdi biraz önce diyordu ya, bur tokadı Mercor'a evet. ne düşünüyorsun? Sonra Tulkas, adam adam. Yaşa Tulkas, adam <gülüyor> diye bağırıyorlar. Sonra e, şey Mercor geri çekilince Reyyan da şey yazmış, geri vites. <gülüyor> <gülüyor> Bu fikri söylediğinde bir kargaşa oluyor. Çünkü kimisi bunu mantıklı buluyor Valalardan ama kimisi Merkora hiç güvenmediği için öyle bir şeyin doğru olmadığını söylüyor. Bir net bir durum yok. O sırada Ulmo ve Manve Ulmo ayağa kalkıyor. Manve ile zihinsel olarak anlaşıyorlar. Ee, diğerlerinin duymadığı, e, telepati şey, gibi. Yani. Telepati gibi yani konuşmadan fikrini söylüyor Ulmo ve şeyi terk edip Ulman ona yani e, dış denizlerdeki asıl büyük okyanustaki sarayına gidiyor çünkü diyorlar Ulmo hem kalabalıktan hoşlanmıyor hem şeyi sevmiyor bu toplantıları uzun konuşmaları karar vermeleri sevmiyor hem de e, şey e, kendi e, sarayında en güçlü olduğu konumda hı hı. oluyor yani saray da ona ekstradan bir güç katıyor giderken de şey yapıyorlar yani e, ulmo o se ve onene e, sı denizleri ve kıyıları kontrolünü bırakıyor kendisi ama ta o dış denizlerdeki e, şeyden sarayından Orta dünyadaki çiğlere e, ufacık derelere göllere büyük okyanuslara falan her şeye hakim ve farkında. Hı hı. Oradan kontrol edebiliyor yani çok büyük bir gücü var olmalı Ve Ulman çekip gidiyor Ulman'ına. Sonra e, burada coğrafyaya geçiyor kitapta. Bu iş biraz zor arkadaşlar işin coğrafyasını. Çünkü Simalyon'da anlattıklarımızla biraz değişik bunun coğrafyası. Tam olarak çok net bilgiler falan yok ben genel olarak bahsedeceğim hmm. ama e, kitabı tek tek okuyup harita üzerinden ki bu haritada çok bulunmuyor internette de zor bulunuyor yani o küçük basit harita zaten ambarkanta denilen gemi haritasını anlamak için hakikaten çok fazla bilmek gerekiyor. Evet. Yani ondan da bir şey çıkartmaları çok zor şey yaparlar abi bizim discord'ta arkadaşlar hepsi canavar gibi Olmadı söyleyin de orada görsellerde bulabilen varsa paylaşsın. Oradan ulaşabilirler. Biz zaten bir tane fotoğrafını çekeceğiz. Ha, ki, onu şeyde onu yapalım. Hatta onu olmadı. Doğru onu şeye koyalım biz. O basit haritayı. Aynen, şeye o koyalım. En basit haritayı şey yaparız biz. Hı. Atarız öyle oradan. Çünkü yani anlaşılması güç. Çünkü yani çok da Silmalyon'un dünyasına benzemiyor. Yani. Zaten benzemiyor gerçekten. yani. O bakımdan sorumluluk. Şey yap, yapalım. Biz gene de anlatmaya çalışalım. Evet abi. Ee, şey. Şimdi coğrafyaya devam ediyoruz. Dünyanın düzeni ilk başta öyleydi diye devam ediyorum Hı. konuşmasına. Ve Valar değiştirmediği sürece böyle kalacaktı. Ama Valar'ın değiştirdikleriyle coğrafya şekillenecek Ve Eru'nun hayalindeki hale dönüşmeye devam edecekti. Melkor'un bozmalarıyla yara alarak tabii ki. Efler ve insanların diyor üstünde gezecekleri var olacakları topraklara büyük topraklar deniliyor. Bizim Silmalyon'da ya da Yüzüklerin Efendisi'ndeki Orta Dünya dediğimiz yer. Orta Dünya kavramı şeyde yok. Ee, kayıp burada yok. Kayıp yok. yok. O, ve ondan sonra bu şeyin Orta Dünya'nın batısının sınırı okyanusa açılırdı. Büyük denizlere açılırdı. Onun daha ilerisinde büyük adaları vardı. Ondan da daha ileriye doğru küçük parçacıklı pek çok adadan oluşan bir bölge var. Daha ilerisinde, hep batıya doğru söyleniyor bu. Daha ilerisine doğru gittiğinde insanlar ve erfler büyük denizciler olmalarına rağmen neredeyse hiçbirinin cesaret edemeyeceği gölgeli denizler başlıyorlar. Evet. Ee, şeyde yani Sıkıntılı yerler oralar çok uzaktır ana coğrafyaya yaşadıkları yere falan. Alaca Karanlık Adalar var o gölgeli denizlerde. Ve orada Eruman denilen bir bölge var. Eruman daha sonra Valinor'la birleşecek olan yer. Daha uzakta, çok daha uzakta. Eruman'da şey tam bu şey neydi? E, Alacoende'nin olduğu koy falan tarif edilmiş. Bir yüzük gibi yüz yuvarlak bir oyuğu var. Diğer taraftan dolanmak için Eruman ya da Erumanlı Arval'in aynı şey anlama geliyor. İkisi de kullanılıyor burada. İlk kez okuyanlar karıştırılabilir. O yüzden Eruman'da Arval'in de aynı yer olduğunu bilsinler. Hı hı. Onun işte çok daha uzağından dolanarak gemilerin gitmesi gerekiyor falan. Yani bütün kıtayı geçmesi gerekiyor. Arka taraftan ulaşabilmesi için falan. Bu Eruman'ın da zamanla İnci Kulesi denilen bu Örendil'in hanımı için yapılmış Büyük Kule o Eruman'ın ucuna yapılacak ve onun ışığıyla da aydınlanacak oralar. Ama bunlar çağlar sonra olacak. Şimdi olmayacak yani. Ondan sonra şey e, buradaki coğrafi tanımlamaları falan e, daha hızlı geçelim. Abi sen kağıtlarla anlatırsın ya hemen. <gülüyor> kağıtlarla hemencecik yaparsın. Bir gemi yapayım ben şurada. <gülüyor> ne, uçak yapalım. Alır seni, seni kaçarır, kaçarım giderim evet. bu diyattan. <gülüyor> Şunu göstereyim ben onu şeyde de arkadaşlara şey yaparız koyarız şu. Şu an galiba demde ekleyecek çok bir ilkel azından. bir harita ama anlamak açısından yararlı. Bunu daha detaylı çizmişliğim var benim şimdi zamanında şey ama, ama ben ekranı ha. veriyorum şimdi. Sen <gülüyor> Zamanında var ama yani onlar kayboldu gitti. Artık yok olmadı. Gene biraz detaylandırırız bu haritanın üstündeki çantı. Evet. Şu an Cem ekrana verdi. Şu an şey gibi oldu ya. Senin evet şu an <gülüyor> Cem gelişmeleri aktarıyor. <gülüyor> ya olduğu kadar ha. Oldu oldu iyi oldu vallahi oldu. Harita çok basit ama işe yarar yani tahmin et. Doğru anlamak açısından çok şey önemli yani hakikaten. Evet abi. Coğrafya işlerini burada bırakalım. Şunu belirtelim notlar kısmında da bu var. Evet abi. Mesela işte denizler, gölgeli denizler, derin denizler, dış denizler falan diyoruz ya bir denizler denizler denizler. Aslında Ulmo diyor ki en dış deniz benim yaşadığım krallığımın olduğu deniz zaten tek büyük okyanustur. Diyor. Diğer hepsi başka adlarla bölümlerine verilen adlardır. Aslında e, dünyada sadece tek bir deniz okyanusu vardır. O da benim okyanusumdur. Yani şu andaki dünya gibi aslında. Hani dünyanın da bütün karaları sularla kaplı ya evet. Aynı onun gibi. Hani Manş'tı, Baltık idi ne bileyim Büyük Okyanus'tu falan. Onlar da kendi aralarında tasvir etmek için söylenmiş şeyler. Oysa tek bir tane deniz var ve o deniz de benim denizim der olma. Buradan şeye geçip devam edelim artık ee, normal hikayesine. Çünkü coğrafya için. Geçişimize geçelim değil mi Ama kağıt olsaydı yeterinde sen gene anlatırsın da evet, kağıt. Kağıt neler yapardım? Neler yapar? <gülüyor> Şimdi şu şekilde diye başlar. Ben ondan kaldıraç yapıp dünyayı bile oynatırım. <gülüyor> İyi büküp değil mi? <gülüyor> Aynen iyi büküp hemen. En son bir şey demişti ya. Porta Zafir abi edin. en son da portakal demişti ya Zafir evet. abi. Evet. Portakal getirin portakalla anlatacağım. Portakalla diye. anlatacağım diyor evet. Neyse sen. Kolay olur. <gülüyor> Kolay Şu an yine avuçları kaşında. Getireceğim bir tane portakal. Nasıl kapıya yakın olan o. Ben kahve yapmıyorum. Tanrılar Melkor gene bu önerilerden sonra yanlarından ayrılıp uzaklaşır. Tanrılar Melkor'un önerisini tartışmak için divanı toplarlar. Bu divan hikayesi Silmalyon'da da vardır işte. Bir ne derler halka oluşturulup herkes fikrini söylüyor. Bir yarı monarşik yarı demokratik bir yapıları var bu tanrılarında. Yani. Evet. Şey değil, öyle man ve ben emrettim oldu diye bir şey yapmıyor yani. Burada da yapmıyor Silmalyon'da da yapmıyor. Şimdi şey oluyor yani. Melkonu fikri kimilerin aklına yatmış durumda ama aklına yatanların bile Melko'ya tam bir güveni yok. Hani şey yapabilir mi acaba bir ayak mı yapıyor falan diye. Ve e, şeyin e, Aule ve Yavan'la özel olarak karşı zaten bu fikre Melko'nun fikrine. Hı hı. Ve diyorlarken yani biz ona güvenemeyiz. yani Çünkü belki de diyorlar bizi şey yapacak. Ee, ...tek tek bölümlere ayıracak... ...hani böl ve parçala gibi... ...bizim birebir de zaten ona gücümüz yetmiyor... Evet. ...o zaman bizi tek de işgal edebilir... ...kendi gücüne güç katabilir... ...biz aslında toplu halde... ...bir yerde olmalıyız... ...Melko'da gelecekse gelsin... ...ama gelmeyecekse... ...Melko'ya karşı birlikte dayanabilelim... ...hem aramızda olmayan... ...hani aramızda çok da sevilmeyen... birbiriyle geçinemeyenler... ...valalar da olsa... Kendi yaratacağımız cennetin içinde, zaman içinde onlar da bize kaynaşacaktır. Bir bütünlüğümüz olacak. Biz kendi krallığımızın olacağı, kendi mekanlarımızın olacağı bir yer bulalım ve oraya yerleşelim. Aslında zarar ziyanı istemiyoruz. Biz bize yaşayıp girelim evet, derdinde. Şey, ma makul bir şey, ma ma ya. Makul. Çünkü yani melkor güvenilecek gibi değil yani evet. işin doğrusu. Ve şey diyorlar yani... E öyle mekanlar falan yaparız ki birbirimize hani yardımcı olarak falan. Mesela şeyde dünyada erflerin falan gelmesine hazırlık için yapacağımız çalışmalardan sonra herkes kendi mekanına döner, orada dinlenir. Kendi tımarıyla uğraşır, kendi üretimini yapar, kendi çalışmasını yapar. Hani böyle arada bir dışarıya çıkıp çalışmaya gidip çalışmadan dönüp dinlenip tekrar çalışmaya giden bir durum olur falan diyorlar. Bu fikir şey yapılıyor, kabul ediliyor. Çünkü yani aslen kimse Melkor'a tam olarak güvenmiyor. Tabii. O yüzden de bu fikir kabul ediyor. Bir de zaten Aule en büyüklerden biri olduğu için, saygın da bir vala olduğu için, onun dedikleri doğru kabul ediliyor. Ve şey, kendilerine şey bakalım diyorlar. Mekan bakalım. Hani nereye yerleşebiliriz, nereye e, konumlanabiliriz falan diye. Çünkü hani devasa bir alan gerekiyor. Eli yüzü düzgün bir alan gerekiyor. Oralara yerleşir falan diye dolanıyorlar ve burada çok sevimli bir şekilde dünyayı yürüyerek dolaşıp ev yeri aramaya bakıyorlar. Hani mahalle arasında gezip emlakçıya bulaşmadan hani ev sahibinden kiralık yer aramış gibi. kitapta öyle diyor. Yürüyerek, dünyada yürüyerek şey yapmış <gülüyor> Mekan aramaya başladılar kendileri. Kendilerine, kendilerine ev, yapacaklar. ev yapacakları yerleşecekleri bir mekan aramaya başladılar. Ama o zaman e, alacak karanlık günleri deniliyor. Bunun şeyi e, koyayacası lomen, lomen damar günleri. alacak karanlık günleri. Çünkü Varda henüz çok az yıldızı gökyüzüne iliştirmiş durumda. Tamamen ışık yok değil. Biraz ışık var. Hı hı. Altın ve gümüş ışıklar olduğu söyleniyor burada. Ee, ama e, yeterince parlak değil Alacak karanlık çok bölge var yani göz gözü görmüyor değil ama yakınlaşmadıkça da netleşmeyen bir şey. Kuzeye ve güneye gidiyorlar dolanırken orada iyi araziler falan görüyorlar ama buz gibi oralar. Merkor onlardan evvel oralara gitmiş kendi gücüyle bir şeyler kurmuş. Çok öyle. soğuk yani, yaşa yani yaşaması zor yerler. Hatta şeyde Kuzeyde Utum Kalesi'nin temellerini atmış, yerleşmek üzere şey yapıyor, çalışmalarına başlamış. Utumdayı oluşturuyor ilk kalesini, Agbat'tan önceki kalesini. E zaten niyetini aslında burada evet, yani belli etmiş belli biraz, biraz. Oyun yapsa da biraz. Ve şey, e, şey, Aule diyor ki, e, bu karanlıkta diyor şey yapamıyoruz yani. Bütün coğrafyayı göremiyoruz, bakamıyoruz, edemiyoruz. Bize ışık lazım aydınlık olursa daha uzakları görürüz daha bir orayı inceleyebiliriz falan nasıl yapalım falan aula gene hani ustabaşı baş mimar gibi olduğu için çok büyük kuleler yapalım uçlarına da kablar koyalım içine ışıkları topladığınız birini kuzeye birini güneye koyarız böylece karşılıklı aydınlatarak şey yaparlar orta dünyanın ışık meselesini çözmüş oluruz diyorlar ve melkor'dan şey istiyorlar bunun e, yani lambaları üstüne koyacakları sütunları Melkor'un yapmasını istiyorlar. Melkor da inanılmaz güzel bir malzemeden ta şeyde yıldızların katına ilvaya kadar yükselen kule şeyleri sütunları yapıyor. Sütunlar dikiyor. Sütunlar dikiyor. Yapıyor şovunu yani. Yapıyor yani. Ve şey e, Aule geliyor sütunlara vuruyor. metalsi bir ses çıkıyor ve metal gibi falan da değil böyle pırıl pırıl bir yüzey. Çok güzel, çok sağlam yani hiçbir şey kopartamazmış falan gibi duruyor. Ve saydam, çok güzel bir şey yani sütunlar. Yalnız e, aslında Merkor bunları buzdan yapmış. Ha, üç kağıt var üç ya. Kağıt. Tabii ki üç kağıt var. Merkor'un yaptığı işe güvenilir mi ya? Sen de ya saf bu, hemen inanmış. İyi niyetle gittiğine inanmış. Ne bileyim inanmış. belki bu kitapta şaşırtılır dedim namussuz hiç şaşırtmıyor ya. Hiç şaşırtmıyor. Yok hiç şaşırtmıyor şey yapıyorlar işte o oh, ama hani ilk başta beğeniyorlar zaten hava soğuk buz erimiyor falan ahule de şey yapıyor e, başlarındaki lambalarını yapıyor birini altın şeklinde birini gümüş şeklinde yapıyor bu şeyde başlarına koyacakları lambaları e, vardayla manvede gökyüzünden yıldızları ışıkları toplayıp bu kabların lambaların içine dolduruyorlar hı hı. ve e, güney kulesine şey diyorlar e, helkar diyorlar ve e, o güney kulesi altın rengindeki ışıklarla ve sarı ışıklarla dolu. kuzeye koydukları büyük kule ve şeye lambaya da ringil diyorlar. O da gü gümüş ışıklarına sahip. Ringil neydi? Ringil, Fingolfi'nin kılıcının adı. Daha sonra o kılıcın adına aşırı soğuk buz kılıç anlamına geliyor zaten. Ya da gümüş parıltısıyla parlayan buzlu kılıç anlamına geliyor. O Ringil şeyin Fingolfin'in kılıcıydı. Hmm. Melkor'un ayağına sapladı. Bravo aynen. Zafer abi bak sınavdan geçti. Sordum hemen bir de. Devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> hemen anlattı Zafer abi. <gülüyor> <gülüyor> yani i̇dare eder biraz çalışırsan. İdare eder aynen. Olacak olacak. de alt alırsam 5 ortalama. <gülüyor> o da yeter abi geçeriz gideriz diyorsun. Abi 10 yok 5 yok artık ne yapıyorsunuz ya bu kadar yaşınızı belli. Ne veriyorlar çocuklara şeker mi nasıl 10 yok 5 yok. Benim zamanımda 5'ti senin zamanında da 10'dur herhalde. İlkokul mu? Mağruf Tönevizemiz. Okul 5'ti. Sonra ortaokul lise 10'du. Sonra geçti kaldı. Sonra <gül> kördü. <gül> <gül> <gül> evet abi. <gül> bu şey kuleleri yapıp dikiyorlar karşılıklı. Ta şey işte bu kulelerin o kadar büyük uzun ki il veya yıldızların olduğu kata kadar yükseliyor. Ve ışıklar yanmaya başladığı zaman orta dünya aydınlanıyor. Orta dünya demeyelim yani dünya aydınlanıyor. Orta dünya yok burada. <gülüyor> yok. Orta dünya yok. Burada. Devamlı alt yazı geçeceğiz. Yalnız şeyi biliyor tabii ki Melko. O üstünde yanan ışıkların ısısıyla bu kulelerin devrileceğini biliyor yani buradan yaptığı için. Ama bizim saf vala hala bunun farkında değil. Ve şey yapıyorlar hani böyle güzel bir hizmet yaptı bize falan diye bu adları Melko'ya koyduruyorlar. Ona o onuru da veriyorlar. Ringil ve Helkar isimlerini Melko koyuyor. Vay arkadaş. Kuzey ve güney şeylerine. Ve e, ışıklar altında valla doğuya batıya yolculuklar yapıyor. Bölünüyorlar hani güzel yer arıyorlar ne oluyor ne olmuyor falan diye. Ve e, doğuda bir viranelik görüyorlar yani doğu çok ham kalmış hayal edilirken. Bir de Melkor muhtemelen doğuya zarar vermiş inişinde falan. Oralar çok dağınık şey Hı -hı. değil böyle çok yerleşilecek düzgün bir yer gibi değil batıya da denize dayanmış durumda batının sınırı da oralarda çok uygun gibi değil yani tam istedikleri kafalarındaki şeyi bulamıyorlar ee, araziyi bulamamışlar denizin kıyısında küçük küçük adaların üstüne toplanıp batıya doğru bakıyorlar hani batıda uzakta başka karalar var mı oralar daha düzgün yerler mi falan diye bu sırada ısıyla beraber kulelerin ikisi de devriliyor Hı, ve yere Yıldız ışıkları şey yapıyor. E, dökülüyor. Saçılıyor. saçılıyor. Bunlar e, gölgeli denizlere doğru akıyor. Bir kısmı bir kısmı ırmaklara akıyor. Bir kısmı toprağın üstünde akıyor. Işık selleri durumu var. Bunu görsel olarak çok güzel yaparlar. Aynen abi. Çok Tam güzel. Oldu. Ya da bu şeydir. 68 defa psikodelik görüntüler vardır ya. Aynen abi o, doğru. Öyle bir şey canlanıyor gözümde hani psikodelik ışıklandır ışıklar falan. İşte neon gibi bir gidiyor falan. Böyle akıyor ışıklar onların üstünde gümüş ışıklar ve altın ışıklar. Denize karışıyor. Gölgeli denizler o zaman çok büyük değil ama şeyin üstündeki çanaklardaki ışıklar çok büyük hacme sahip. O yüzden gölgeli denizlerin alt yapısını da bozuyor. Oralarda saçma sapan küçük oluşumlar ve adalar oluşturmaya başlıyor. Bunlar batıya bakarken şeyler yıkılınca Melko'nun buzdan yaptığını hala anlamış değiller. Neden yıkıldığına uyanamıyorlar bir türlü. Ne oldu da yıkıldı falan diye ama sular yükselmeye başlıyor. ısının dağılmasıyla depremler olmaya başlıyor ışıkların şiddetinden ve ayakları suyla ıslanmaya başlıyor. Çünkü üstünde bulundukları yer şey su basıyor. Okyanustan gelen. Bu iş biraz hani bu orta orta dünya diye dünya biraz karışınca çok sağlıklı bir yer olmayınca o ışıklar falan da dağılınca yakınca her yeri falan şey yapıyor. Ose ıı, müdahale ediyor. Artık. Müdahale ediyor çünkü o sırada Ulmo kendi sarayında, yanlarında değil. Eee <gülüyor> Ama O da Ose de valar zaten. Tabii valar ama Ulman orada kendi sarayında, dış denizde, en uzaktaydı. Oysa'yı şey diyorum. Oysa şey orada. orada. Tabii, o da Vala çünkü. Tabii. Hemen O'arni'yi topluyor diye bir şey var. E, O'arni. O'arni unyen ya da e, şey e, onen ama sadece o değil. O'arni dediği e, Ulmo'nun yardımcıları olarak inmiş bütün ruhları toparlıyor manasında orada. Hı -hı. Yani sadece bir kişi iyi değil. Onunla beraber, Ulmo'yla beraber o sudan anlayan su perileri ne derler ona? Ee, Marneri ismi derler. Mermaid diyorlar. Mermaid diyorlar. Ya da mariner diyorlar. Denizci ruhlar falan. Onların hepsi toplanıyor. Valar'ın üstünde oldukları karayı hızla batıya doğru sürüyorlar. Okyanustan iterek uzaklaştırıyorlar şeyden dünyadan. Oh neredeyse. ne güzel ya. Şimdi göze canlandırmak da güzel evet. oluyor. Ve onlar batıya gidiyor gidiyor. Baya uzaklarda işte bu Eruman dediğimiz yere yanaştırılıyor. Hı hı. Ve Eruman'a ya da Arvaline çıkmış oluyorlar. Bu Arvalin, Harvalin, Harvilen, Eruma, Eruma, bunların hepsi zaman zaman değişik dil kurallarına göre değiştirilmiş aynı şeyin adı. Kitapları okurlarsa arkadaşlar okurken karıştırmasınlar diye diyor. Bunlar hep aynı şeyler. Çünkü bir yerde Eruman diyor, bir yerde Arvalin diyor. Arvenin doğusu muydu, batısı mıydı? Harvalin başka bir yer miydi falan diye sordu. Ay, ne <gülüyor> İyi iş abi. Aşağılı. Ay ne derler? Ee, koronavirüsüm ama gene de görelim Ay, bak. Aman <gülüyor> abi. Aman <gülüyor> abi. Öyle bir şey. Allah ayınızda şu anda gittiniz. <gülüyor> Allah korusun abi. Allah korusun. Yok abi. biz dedemle yaştan dolayı zaten 60 yaş üstü aşımız olduk biz. Aşıları <gülüyor> oldular evet. Evet. El ele tutuşduk gittik, gittik aşımız oldu. Ben bunlara numara aldım. <gülüyor> Erkenden gittiler. Eruman'ın çevresinde, Eruma çevresindeki e, o yükseltiler o şey suları iç tarafa şey yapmıyor götürmemiş oluyor tutmuş oluyor şeyi hı hı. ve e, bu Eruman dediğin şey daha sonra Taniquetil olacak yani Manve'nin yaşayacağı bütün dünyadaki en yüksek dağ olacak yeri güney tarafını kapsıyor tamam mı? Ve e, Valinor dağlarının da doğusunu kapsıyor. Evet. Yani şöyle bir alan alt tarafta. O haritada görürler alta doğru. Ve e, şeye, karaya çıkıyorlar. Manwe diyor ki artık diyor yani oradan şeye de uyanmışlar. Melkor'un e, zarar verdiğini, kuleleri Melkor'un yıktığını da öğrenmiş oluyorlar. Ve diyor ki artık bir an evvel Melkor buralara da saldırmadan bizim bir yer bulup yerleşmemiz ve orayı korunaklı bir hale getirmemiz lazım. Yani bu artık keyfimize göre bir yer aramaktan falan geçti. Evet. Bir an evvel koşullanmamız lazım. Çünkü Melkor çok güçlü ve büyük bir tehlike. Ve zaten Melkor'la savaşın şu sıkıntısı da var. Hani bunlar toplu Melkor'u yenerler. Ama Melkor bütün güçleriyle saldırdığı zaman yaşayacak yer kalmayacak. Yani gelenlere toprak kalmıyor. O adayı ittikleri e, saniye paragrafın sonunda da şey diyor ve bu yaşanan ilk gel gitti. Evet ilk gel gitti oluyor. Yani Doğa evet, bağlamış. Çok hoşuma yaşanan gitmiş. Ilk gel gitti. Gitmiş. Çok hoşuma gitmiş diyorum. Yani. Ee, bunu deyince Aule şey diyor. E, o zaman diyor biraz bu coğrafyada yürüyelim hani bir uygun yer bulalım kendimize. Ee, Eruman'dan biraz e, kuzeye doğru yürüyünce inanılmaz büyük boşluk ve güzel bir yer buluyorlar e, yerleşebilecekleri bir toprak parçası buluyorlar yani ama çok büyük bir toprak parçası burası burası muhtemelen bulabileceğimiz en iyi yer diyor Aulek ve hemen böyle hilal gibi yarım hilal gibi taşlardan şeyleri dağları yükseltmeye başlıyor aule Aule oradaki Valinor Dağları'nı oluşturuyor. Böylece şeyi e, Melkor'un saldırısına karşı savunma yapmış olacak. Sadece 7 yıl boyunca Tan Tanakuitel yani Manve'nin yaşayacağı dağ yükseltilmesiyle uğraşılıyor. Aule 7, yıl 7 yıl boyunca o kadar yüksek bir yer yapılıyor. Ve bu sırada da Eruma'nın e, güneydeki toprakları tamamen taşsız dümdüz araziler haline geliyor. Çünkü oradaki bütün büyük dev kayaları, bilmem neleri taşıyarak yeni dağların oluşmasında kullanıyorlar. Orası böyle ova haline geliyor. Egoman denilen yer yani, güney. <gülüyor> Buradaki haritada arkadaşlar da görecektir. Helkarakse Helka diye geçiyor. Yani hı hı. şeyde Simalion'da bizim kabul edilen haritada kuzeydir. Burada güneyde. Burada Helkarekses soğuk demek zaten. Ölümce evet. soğuk demek. Bu şeyde güneyde. Ama şeyde Silmalyon'da bildiğimiz haritada da kuzeydedir. Ve e, Aule bu dağları falan yaparken en fazla tul yardım ediyor gücüyle. Hatta zaman zaman Aule ile beraber dış topraklara falan geçip oradan buldukları gümüş, altın, demir, bakır, değerli madenler falan böyle o büyük boşluğa yığıyorlar dağlar gibi o dağlardan Aule tekrar onları işte dağlar yaparken şeyler e, tepeler yükseltirken falan kullanmaya devam ediyor. Yalnız bir yere geldiğinde biraz da yorgunluktan falan ve artık dünya da iyice kararmış durumda. Çünkü e, gökyüzünden de ışıkları topladıkları için şeylere kulelere koymak için gökyüzünde yıldızlar da çok azalmış durumda. O yüzden daha da bir karanlık olmuş artık dünyanın olduğu yer. Ve şey sıkılıyor bu karanlıktan. Öyle. Diyor ki keşke diyor bu kuleleri Melko yıkmasaydı da aydınlık içinde çalışabilseydik. Hiç olmasa önümüzü görürdük ve daha keyifli işler yapardık. Varda da şey diyor ya diyor e, sen bir kap yapsan da Taniquyalite'nin tepesine koysak içini de Gökyüzünden ışıklarla kalan ışıklar tamamı yok olmadı. Kalan ışıkları toplayıp koysak ve burayı aydınlasak mavi ve şiddetle karşı çıkıyor buna izin vermiyor. Çünkü gökyüzünde diyor zaten çok az yıldız kaldı. Çoğunu kaybettik kulelerde. Ben yıldız toplamanıza izin veremem gökyüzüne zaten az. Ama Ulmo'dan rica ediyor. Ulmo sarayından çıkıyor. Dünyaya geçiyor ve orada kendi denizlerine boşalan. Işıkları, kendi nehirlerine göllerine boşalan ışıkları, iki tane yani inanılmaz büyüklükteki iki kaba altın ışıkları ve gümüş ışıkları toplayıp geliyor. Hı hı. Ve bu iki ışığı şey yapıyorlar. E, Aule'nin yaptığı çok özel kazanlara dökerek tutuyorlar. Vay be, güzelmiş bak bu hikayesi. Bu ya güzel bu ağaçlar hikayesi hakikaten güzel. Ve e, iki silindir şey yapıyor, iki kap yapıyor Aole. birisi kulullit bu hı hı. altın e, ışıkların toplanacağı kap ikincisi de slidrin o da gümüş ışıkların, beyaz ışıkların toplanacağı kap. Bunlar her iki ışığı da o kapların içine koyuyorlar ve e, iki tane devasa şey kazıyorlar e, çukur kazıyorlar tam Valinor'un Valinor olacak yerleşimin orta taraflarına doğru. İki çukur arasında fersahlarca mesafe var. Yalnız alan o kadar büyük ki sanki yan yanaymış gibi duruyor uzaktan bakınca. O Çünkü kadar. coğrafya çok büyük. Mesela şeyde o kadar büyük değildi. Simalyon'da Valinor kısmı o kadar büyük değil. Ama burada yani inanılmaz bir büyüklük. Anlatılıyor. Abi Merkur yani. duyuyor ama bu gürültüleri değil mi? Merkor bu çalışmalarını dağların yapılmasını falan duyuyor ama Bıcık çok hızlı tabi, çok hızlı bir şekilde yapıldığı için de tek başına da çok bulaşmak istemiyor. Biraz da o hani Batıya yerleştikleri için bunlar bu bana kaldı düşüncesine var. Bulaşmıyor yani ben kendi işlerimi götürüyüm düşüncesinde. Hı hı. E, i̇ki tane çukur kazıyorlar ve e, çukurlardan birine. E, Ulmon'un getirdiği okyanusların dibinden yedi tane altın e, kaya koyuyorlar. Evet. E, yedi altın kaya koyuyorlar ve güneydeki helkar e, yani altın ışıkları olan kulenin çanaklarından kopmuş bir parça daha içine atıyorlar. Ve e, o şeyleri e, parçayı attıktan sonra çukurun üstünü Yavanna'nın yani Pallurien'in kendi yarattığı özel aşırı bereketli bir toprakla dolduruyorlar. Evet. Güzel çiçeklerin bir açtığı. Evet çok güzel ya yani çok bereketli topraklar. Çok hoş topraklarla. O ilk çukuru öyle dolduruyorlar. Hı hı. Ve şey yapıyorlar oradan. Şarkı söylemeye başlıyor. Yavan'la çukurun başında. O şey şarkıyı duyan Van'a geliyor ve kendi yanında da peri kızları var onun hizmetkarı olarak olanlar. Orada böyle hayat ve canlılık dolu şey yapıyor. Bir e, dansa başlıyorlar yabanlının duası ve şarkısıyla beraber. Ve e, Kurilin'le ait şeyden sudan yani ışıklardan, sıvı ışıklardan, altın ışıklardan çukura bir, biraz boşaltıyorlar. Ne güzel Üstüne ıslatır gibi. Yalnız şöyle bir durum var. Orada da büyülü bir gerçeklik var. O çukur, devasa çukur ıslatacak kadar altın ışıkları döküyorlar kulenin kabından. Yalnız kapta hala neredeyse tıka basa altın ışık dolu duruyor. Azalmıyor yani. <gülüyor> Çok güzelmiş. Ee, <gülüyor> sonra diğer çukura geliyorlar. Diğer çukurda da o senin büyük denizlerden bulduğu, getirdiği üç tane devasa inciyi koyuyorlar içine çukurun. Ee, Varda da küçük bir yıldız kopartıyor gökyüzünden o yıldızı atıyor çukurun içine çok küçük bir yıldız koyuyor. Onun da e, üstünü beyaz köpüklerle süsler, e, sislerle beyaz sislerle doldurup üstüne de gene Yavanna'nın ürettiği o bereketli toprakları döküyorlar ve e, ona da silindirindeki beyaz gümüş ışıklardan Dökülüyor, ıslatılıyor o şeyde e, çukurda kapatıldıktan sonra. ne o çukurda hala dop dolu. Ve o kapta, silindirdeki kapta hala dolu Şimdi beyaz ışıkla. Orada şey geliyor, e, Loryen geliyor. Gölgelerin, rüyanın, alaca karanlığın, titreşimlerin şeyi, e, tanrısı. O şeyi çok seviyor o çukurla içine konulanları falan çok değerli buluyor. Büyük bir keyifle geliyor ve yanında getirdiği ruhlar böyle mırıl mırıl bir beste okurken çok da anlaşılmayan. Burada güzel bir tarifi var onun söylediği. Ee, sevimli ve sessiz sözcükler söyleyerek çukurun etrafında dolanıyor. Hmm. Sevimli ama sessiz sözcükler söylüyor. <gülüyor> evet. Sonra Palurya kemi yavanla yani e, yeryüzünün kraliçesi bu iki kapatılmış çukurun çevresine tekrar geliyor ve e, büyü büyüyü dokumaya başlıyor bunların çevresinde. Ve bu büyüye işte yeşermeleri koyuyor, tomurcuklanmayı koyuyor, büyümeyi koyuyor, hayatı koyuyor, canlanmayı koyuyor. Uzunca bir şarkı söylüyor yani bir büyü söylüyor şarkı gibi mırıldanarak. Ama hep hayatla ilgili, meyve vermekle ilgili, yeniden canlanmakla ilgili, yeşermekle, tomurcuklanma ilgili. iki şeyden o şarkıda hiç bahsedilmiyor. O iki şeyde solmak ve zayıflamak. Bu şarkıda o iki kelime hiç geçmiyor. Şey, Valarda çember oluşturmuş şeyi izliyor. Ee, Yavanlı'nın şarkısını din yani. Sanki böyle bir ritüel gibi. Yani işte danslar, ışıklar. E Tabii bu şey işte kalaveradan çok büyük. Evet, Kalevera'da Kale da şarkıyla doğru. yaratım vardır çünkü. Evet. Burada da yani Türkiye Kalevera'dan esinlenmiş ya da Kuzey'den esinlenmiş ki bundan, bunu saklamaz zaten. Yani Kuzey ye hakimdir, mitolojisinde hakimdir, söyler zaten. Ee, bir süre sonra yoruluyor yabanla ve o da Valar'la beraber çukurların yanında oturuyor bekliyorlar ve bir tane ışık çıkıyor çukurun içinden altın sarı bir ışık. Sonra onunla beraber de bir küçük taze bir fidan ee, ağaç fidanı yani ufacık bir şey filiz ve filizin kabuğunda soluk altın renkli bir ışık yayılıyor o filizin üstünden. Çok hızlı büyüyor. Yedi saat içinde dev bir ağaç oluyor. O kadar büyük bir ağaç oluyor ki altında tüm valar ve mahiyeti oturabilecek kadar büyük bir ağaca dönüşüyor. Devasa harbiden. Devasa bir ağaca dönüşüyor. Ee, sarı ışık kabuğundan çevreye yayılıyor. Baya parlak ve doygun bir şekilde. Yalnız onunla kalmıyor. Ve gövdede hiçbir çatlak, çizik şey yok. Pürüzsüz bir gövdesi var ağacın. Ve e, o ağaçta da dalları uzamaya başlıyor. O dalları uzadıkları yerlerden de küçük yeşil yapraklar, yeni filizler ve onların ucundan da altın meyveler sarkmaya başlıyor. Bu altın tomurcuklar açıldığı zaman da sıra sıra dizilmiş şeye dönüşüyor. Ee, sanki lambalarla kaplanmış gibi inanılmaz güzel altın ışıklar yaymaya başlıyorlar. Kesintisiz pırıl pırıl ışıklar yaymaya başlıyorlar. Ve e, herkes büyülü bir şekilde bu ağacın oluşmasını izliyor. Bütün balarda büyük bir memnuniyetle ışığa kavuşmuş oluyorlar böylece. Bunların... E, çiçekleri ilk başta o açacak ve fenera dönüşecekmiş gibi olan. Çiçekleri hep topak topak böyle yoğun bir şekilde açıyor ilk başta. O ışıyan şeylere dönüşmeden eden. Ve bu çiçeklerin lambaların altından da kendi köklerine doğru altın şeyler damlıyor, ışıklar damlıyor. Altın ışıklar damlıyor. Ee, tanrılar Yavanna'ya ve Vana'ya övgüler sunuyorlar. Böyle bir yaratımda bulundukları için çok müteşekkirler. Ve e, isim vermeleri gerektiğini ve bu isim verme hakkının ikisinde olduğunu söylüyorlar. Kendi yaratımları oldukları için. Yavanna diyor ki ben Lo Loirelin diyeceğim buna. diyor. Bu Loirelin'i şeyden biliyoruz işte aslında hep altınla ilgili olan bir şey. Lord Lorient'den de biliyoruz. Entler'den, evet. tamam Fargo'nun o çok uzun, dambur bu hikayesinde de Lord Lorien'in çok uzatılmış halinden de biliyoruz. Evet. O Lorien ismini veriyor çünkü diyor yani bu altın gibi parlayan, altın ışıklarıyla bezeli bir ağaç olduğu için. Vana'da şey diyor ben Lindoxe, Lindiloxe. Lindeloxe demek istiyorum diyor. O da aynı kökle alakalı başka bir şekilde, o da altın ışık manasına gelen bir şey. Her iki adı da bu ağaç için kullanıyor havalı bir ismi oldu. Evet. Diğer şeyde kullanıyor. Loryen'in ilk filizlenmesinden 12 saat sonra gümüş bir parıltı sarı ışığı delip çıkıyor diğer çukurdan. Ve aynı diğer altın ağaçta olduğu gibi bir tane tazecik fidan uzuyor, uzamaya başlıyor ve o da diğer ağaç kadar hızlı bir şekilde büyümeye başlıyor. Bunun gövdesi eee Loryen ağacına göre daha ince. Ama yukarıdaki dalları daha e, kalın ve çapraşık. Daha girift. Girift bir işe geçmiş. Yani. Ve şey e, gövdesinden böyle soluk gümüşsü bir ışık yaymaya başlıyor. Tıpkı L'Oreal'in altın ışığını yayması gibi. Ama şeyi e, üstüne dokunduğunda ipeksi bir şeyi var. Hissi var ağacın gövdesinin. Şu gümüş ağacı. Gümüş ağacı. Hmm. Ve bu... Çiçeklenmeye doğru daha da büyüdükçe falan Lorient'in ışığı yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Bunun ışığı güçlenmeye başladıkça. Lorient ama ölür gibi değil de sanki kapanıp uykuya dalarmış gibi. Hı hı. Hani zamanı geldi dinleneceğim dermiş gibi. Sönmeye başlıyor Lorient'in ışıkları ama diğer gümüş ağacında şeyi gitgide güçleniyor. Bundan işte bu şeylerin üstünden dal, dallarının üstünden ince ince küçük dallar çıkıyor. O dallardan da mavinsi yeşil incecik yapraklar ve o yaprakların ucundan da gümüşsü çiçekler açıyor. Yalnız bunların çiçekleri şey Lorient ağacının çiçekleri gibi toplu toplu değil de her biri tek tek oluşuyor ağacın üstünde. Ha, Şiirsel bir kısmı var değil mi? Böyle evet. anlatımında. Çok güzel bunun anlatımı hakikaten. İnşallah beceriyoruzdur yani. Ve ee, bu şey, e, palurian henüz bu büyümesini tamamlamadı diyor balaya. Bütün bunlar olurken. Ve bunları söylerken ağaç işte çiçekleniyor. Tek tek şeylere dönüşüyor. Ve gümüşe benzeyen, gümüş gibi sıvılar o şeyden, gövdesinden ve yapraklarından ...gerek köklerine doğru damlamaya başlıyor... ...ışıklarda. Çok güzel Gene. bir şey. Pırıl pırıl bir şey oluyor. Lorient tamamen şey yapıyor... ...kendini kapatmış oluyor bu... ...artık yere ışıkları damlayacak kadar... ...parladığında... ...altın ıı, ağacı... Iı, ...kadar yer kaplıyor neredeyse... ...ikisi de ama gövdesi biraz daha ince... Bunun. <gülüyor> ...bu ağaca da şey... ...isim veriyor... Lorian, yani o düşlerin efendisi olan Lorian çünkü yaratılmasında Yavanlara destek olan yardımcı olanı o. o kadar büyük bir coşkuya kapılıyor ki ağacı gördüğünde yaratılmış şeyin falan öyle hevesinden yani ilk kez ve belki de son kez Mandos bile tebessüm ediyor o heyecanla, o kadar mutlu bir şekilde ben diyor bu ağacı diyor Silpion adını ver. Silpion zaten gümüş demek ya. Yani gümüş demek. Hı hı. Ve Mandos bile işte tebessümle şey yaptı diyor. şey e, Palurian ayağa kalkıyor yani e, yabanla. Diyor ki bu ağaçlardaki damlayan ışıkları toplayıp gümüş ağacın ışıklarını silindirinde altın ağacın ışıklarını da e, kuliline doldurup ve bunları e, her şeyde soluşlarıyla beraber bu kendi sularıyla sulayıp Susuz bırakmayın. Çünkü bunlar diyor ıı, ışık bu ağaçların özüdür ve onların özü de ışıktır. Işıkla beslenip ışık yayarlar diyor. Ve şeyi anlatıyor bunların döngüsünü anlatıyor. Her iki ağaçta 12 saatte bir uykuya dalarlar. Birisi işte 12 saat ışık yayıyor. 12 saat sonra kapanmaya başlarken... Mesela altın ağaç kapanmaya başlarken ışıklandır silperion ışıklarını yaymaya başlıyor. Tam kapanmadan bu ışıkları yaymaya başlayınca ikisinin aynı anda ışıklı olduğu bir an oluyor. Hem gümüş ışıkların hem şey altın ışıklarının ve bu ışıklar birbirine karıştığı zaman Valinor'daki en güzel an deniliyor. Silperyonlar e, şeyin L'Oreal'in ışıklandırmasının bir farkı sadece renklerinden değil Lorient çok daha büyük bir alanı aydınlatırken Silperleon ona göre daha kısa, daha küçük bir alanı aydınlatabiliyor. Soft bir ışığı var ve ışıkları bir ağaçın sanki kalbi varmış da atarken yani nabız gibi bir parlıyor, bir hafif daralıyor, bir daha parlıyor, bir daha hafif daralıyor. Yani böyle titreşmeli hafif gölgeler oluşturan büyülü bir ışığa sahip gümüş ağacı da. Şey, Yavanların bu öğütünden şeyler anlıyorlar ki aslında bu ağaçların hani meyvelerinden düşen ışıklarla aslında sonsuz bir döngüsü var. Yani bunların toparlanması aslında o kadar da gerekmiyor. Ama bu ışıklara saygı duymak, onlarla ilgilenmek adına o ışıklar toparlanıp tekrar ağaçların dibine dökülüyor. Yoksa kendi meyvelerinden damlayan ışıklar kendi ışıklarını canlı tutacak, kendileriyle beraber tekrar damlayıp tekrar canlı tutacak. Sonsuz bir dönüşüm olacak aslında burada. Ama gene de o ışıkları toparlayıp şey yapıyorlar, kullanmayı karar veriyorlar ve Lorient şey diyor bunun üzerine orada genç bir yardımcısı var, bir gene ruh Silmo'ya, sen diyor Silpio'nun bakımıyla ilgilenmekle görevlendiriyorum seni diyor. Silpio'nun işte ışıklarını toplayıp e, şeye e, dolduracaksın kabına dolduracaksın ve her sonuçunda onu o kabla sulayacaksın diyor. Vana'da e, çok gözde bir e, şeyi olan e, yardımcısı olan orada gene pagan hikayesinde olduğu gibi Bakire Urveni bir hanımefendi şey yapıyor görevlendiriyor o da şey Loryan ağacının ışıklarını toplayacak bakımını yapacak ve onu sulayacak ve eee bu yüzden denir ki diyor biri tüm canlılar biri canlanırken diğeri uykuya dalarken ve ışıklar o sırada karıştığı zaman yeryüzündeki tarif edilemez en güzel ışığa sahip olduğu zamanlar oluyor. Burada şeyi bitireceğiz arkadaşlar bu bölümü çünkü devamı bunun kadar uzun ne kadar oldu başlayalım. Tam bir saat oldu. Bir tamam. saat on dakika oldu. Sen de yoruldun zaten. Yani şey oldu. Burada şeylerden azıcık bahsedeyim beş dakika notlardan. Bu notlara geldiğimiz zaman işte şeyi benim dediğim gibi Eruman, Arvelin, Hapbanan, Harmalin hepsi aynı bölgeyi. Adları değişik şekillerde adlandırılmış. Lomendanur şu alacak karanlık ışıklar zamanı falan. Daha sonra Lomedanur diye değiştirilmiş. Silindrin daha sonra sil şey e, Silpion ya da Telinte dediğimiz Silmarillion'daki ağaç ak ağaç yani o ağacın şeyi. Lindoloxse de e, Lindoloke diye daha sonraki şeye geçmiş olacak. Burada daha fazla neden bahsedebiliriz notlardan? Aslında çok da hani şeyde Silmalyon'la ayrıcalıklarını söylüyor. Yani isim benzerlikleri Silmalyon'da devam edenleri ve devam etmeyenleri söylüyor. Yani çok derinleşmek aslında. isteyenler için zaten bu hani yani, kitap ya da pdf'den inceleyip ne olduğunu görebilirler. İkinci notlar kısmını okurlarsa coğrafyayı daha rahat anlarlar. kafalarında şekillendirirler o zamanki şeyi e, coğrafyayı. Şöyle bir şey var. Bu gemi gibi görünen şey aslında e, Türkiye'nin hayalindeki e, orta dünya haritalarından biri. Ama buradan anlatmam mümkün değil bunu. Bunu da şey yaparız. hocam yani. ben sana bir tane gemi diyorum. Tamam, bir gemi yap, bir de uçak yap. Ama şöyle. sana bir şey söyleyeyim mi Zafer abi? yani Buradaki ağaçların yapımı Simaryon'dan de çok güzel. daha güzel. Kesinlikle evet, çok daha güzel. Yani şey bu masala daha yakın çünkü. Evet. Yani detay reçetesini veriyor <gülüyor> neredeyse <gülüyor> şey, ağaçları. Tabii tabii nasıl? İç, içine neler konmuşsa evet. olmuş bilmem ne diye. Yani reçetesini veriyor hakikaten. Evet. O zaman abi zaten sen notların çoğunu da bölüm içine de yedirmiştin ama ben şöyle birazcık çete bakayım. Çette sorusu tamam. olan varsa, varsa hemen onları ekleyeyim. Biraz da sana ne konuşmuşlar burada dedikodusunu da yapabiliriz. Evet. Mesela Reyhan şeyi sormuştu arada. Bu isim verme olayı çok önemli bir durum galiba. Evet. Hep bahsediliyor çünkü diye e, onu birazcık... İsim verme önemli. Elflerde de önemli zaten. Yani Türkiye için isim vermek önemli. Yani hı hı. hikayelerinde hep ismi kimin koyduğu ve ne ismi olduğu önemli yani. Bir de hep anlamlarını da söylüyor. Tabii tabii hepsini açıklar anlamlarını. Yani çok az şey bazı kimi doğu döllerini falan şeylerini bulamamıştım. İsimlere bakarken isimlerini. Onun haricinde hemen her ismin bir karşılığı var. Evet ben bu videoyu tekrar <gülüyor> izlemek istiyorum. Kanalda e, kayıtlı kalacak değil mi demişler. Evet kanalda kalacak yayınımız. Bütün bölümlerimiz kanalda kayıtlı kalacak. Arkadaşlar bu arada e, şey de söyleyeyim şimdi direkt bu bölümden başlayan olur diye hani direkt olur ya gelirler bu bölümden başlarlar ama ilk bölümden başlayarak kayıp öyküler kitabını evet. dinlerlerse dönlerse... daha güzel oturur diye düşünüyoruz. E, onu da hatırlatmış olalım burada. Bakayım. Tulkas inceleme videosu bekliyoruz diyorlar. Ben de Hı bekliyorum. Ha. Kim demiş ona? Tulkas severler bol ya burada. Aslanım Tulkas diye Hüseyin, yazanlar. Hüseyin İpek demiş. Hüseyin canım kardeşim. Biz de bekliyoruz. Burada evet. Yapmıyorlar. Sırf benim inadıma. <gülüyor> ya ona üç bölüm yapacağız. <gülüyor> tulkas hepsini döver yazmış arada zaten Hüseyin. Onu da gördük. <gülüyor> tulkas hepsini döver. Evet. Ee, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bir de şey küçükken Silmaril'i ilk okuduğumda Yavanlı'ya aşık olmuştum. Demiş, Adam demişti galiba onu okumuş. Yavanla işte biraz gaya ya yakındır yani. Evet biraz. Evet o zaman bölümü yavaştan kapatalım. Ben şöyle bir vereyim. <gülüyor> bölümü kapatıyoruz çünkü abi niye korkuyorsun? <gülüyor> Zafer abi. Zafer abi ben, ben bunu mihayet diyeceğim yemin ediyorum <gülüyor> Bundan sonra böyle bölüm açılışlarını bu ışıkla yapacağım. <gülüyor> Zafer abi arada da şey dediler ya şarkı söylemiyorum diyor bir de bak bak nasıl da söylüyor falan dediler. Şarkı mı söyledin Ya bak işte kendi kendime Tabii abi Uçak işte. yaparım. Senin için Aa, güzel yani. mikrofon. Can onu şey neden şarkı mırıldan gibi mı? söylemedim ki hani. O mırıldanma. Ee... Mı? Normalde Zafer abi baya evde orkestrayla filan çalıp söylüyor bazı akşamlar bunu bilmiyorlar tabii. <Gülüyor> söyle söyle darlasınlar <gülüyor> Zafer abi. <gülüyor> Darlayabilirler olabilir. İşte abi deli bir kuyu vitaj. 64 akıla Ondan sonra da şey abi işte dilek söyledi sen yalan söylüyorsun söylüyor musun? <gülüyor> ya bana mı inanacaklar şimdi? Yoksa abi şu Zafer abi hiç güven şey temkin etmiyor ki. <gülüyor> yani bana mı inanacaklar? Size mi inanacaklar? Tabii ki bana inanacaklar. Evet. Tamam o zaman bölümü tamam. kapatalım. Böylece evet. Kayıp Öyküler kitabının 3. bölümünün ilk yarısını i̇lk yarısı da, da olduk. Haftaya da yarısını yapacağız. Haftaya yine canlı yayında devam edeceğiz. Bölümle ilgili yorumlarınızı da alalım. E, yorum olarak lütfen videonun altına bırakın. Evet. E, biz de bu tecrübeyi en azından onların yorumlarıyla öğrenelim nasıl gittiğini izleyici açısından. O zaman haftaya yeni bölümlerde evet. görüşürüz. görüşürüz. Herkese iyi akşamlar. Gelen herkese İyi akşamlar herkese görüşmek üzere.